95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim hiç Ben de Ömer Madra. Evet, e, e, bugün Glasgow COP26 e, İklim Zirvesi'nin e, Taraflar Konferansı'nın ikinci haftasındaki ikinci Glasgow programımızı yapıyoruz. Ben döndüm bu arada, e, bunu İstanbul'dan yapıyoruz bu sefer. Birinci haftayı e, izleyip en son e, şeyi Glasgow'u 6 Kasım'daki büyük eylemle kapattım bir ses kısıklığı ve yağmur ve rüzgarın şeyi vurduğu bir şey oldu gün oldu açıkçası yürüyüş oldu ama müthiş bir yürüyüş ama Tabii tarihi bir, evet. falan bir yürüyüş Eşi pek bulunacak bir şey değil yani Valla şimdi öncekilerle karşılaştırıyorum kişi sayısı ve coşku açısından işte Madrid 2019'daki biraz daha kalabalık olabilir burada 150 bin kişi diyorlar ki hakikaten vardı çünkü biz ne ucunu ne bucağını görebildik yani yani başını da göremedim açıkçası sonunu da göremedim itiraf edeyim epide kortejin içinde dolaştığımız halde. Ve dört buçuk saate yakın e, yağmur ve rüzgarla birlikte yürüdük e, herkesle birlikte. Çok büyük bir coşku vardı. E, hani Kopenhag'daki e, 100 bin kişilik yürüyüş kadar coşkuluydu diyebilirim. E, ve Glasgow gibi bir kent içinde yani e, Londra değil burası sonuçta. Toplam Londra 600 bin nüfusu yani her 6 kişiden tabii. şehirde yürüyor. Yani bu hakikaten eşine... Dışarıdan bir, da çok gelen varmış. Bir şey, dışarı, dışarı, evet. Dışarıdan da çok gelen varmış gerçi. Yani İngiltere'nin diğer yerlerinden gelen çokmuş. Ama tabii sonuçta büyük bir organizasyon. Ee, çok heyecan vericiydi. Biraz e, e, oradan biraz ses duyalım isterseniz. Biraz da ondan sonra e, sloganlardan bahsedebiliriz. Blablabla bla bla ile de bitirdik. Gerçi bu sonuncusu, sonuncu duyduğunuz çocukların e, slogan attığı şeydendi. E, 5 Kasım'daki iklim grevindendi. Evet. La son. Evet. ve bu çok güzeldi. Gerçekten bu e, çocukların katıldığı, yaptığı daha doğrusu Fridays for Future'ın yaptığı 5 Kasım'daki yine aynı parktan başladı. Orada kaydetmiştim bu sesleri çok sayıda çocuk bir kısmı annesi babasıyla gelenler vardı bir kısmı okuluyla gelenler mesela sınıflar vardı bilmem ne lisesi işte yazıyor lisesi bilmem ne sınıfı pankart açmış bunlar vardı ve baya böyle bu en son sesini dinlediğimiz çocuklar gibi başlarında bir yetişkin var ama bunlar ilkokul çocukları. Bayağı kalabalık bir grup ee, gelmişlerdi. Artık bir mahalle midir nedir bilmiyorum. Ee, çok etkiliydi ve çok da güzel kendi yaptıkları, elle yaptıkları, çizdikleri dövizler taşıyorlardı. Ve genellikle de işte kendi şeyleriydi. Yani böyle bir merkezi bir organizasyon değildi. İşte başka bir gezegen yok, dünya gezegeni kurtarın falan gibi şeylerin yazdığı dövizler taşıyorlardı. Ben özellikle beşindeki yani iklim ni daha heyecan verici buldum açıkçası. Ama tabii büyük yürüyüşte özellikle bu taleplerin ve şu biraz birinci sıradaydı özellikle altısındaki büyük yürüyüşte We are watching you. Yani sizi izliyoruz. Gözümüz Tariş. üzerinizde. Gözümüz üzerinizde evet. Bu pankart çok belirleyici bir pankarttı açıkçası. Yani pek çok başka tabii e, talepler, e, radikal taleplerin olduğu. Ama işte e, şeyi de söyleyeyim, e, Extinction Rebellion'un yani yok oluş isyanının sanırım organizasyonda da ama özellikle hani varlık e, anlamında, e, kalabalık anlamında ciddi bir etkisi olduğunu e, böyle tek başına mesela daha önce... Madrid'de falan kendi korteji olurdu. E, Extinction Rebellion'ın, yok oluş isyanının. Burada hani bütün e, binlerce, yüz binlerce kişinin içine dağılmış bir şekilde e, çok sayıda yok oluş isyanı, dövizi, pankartı görebiliyordunuz. E, tabii işçi sendikaları, öğrenci e, örgütleri falan da vardı. E, kendi kortejlerinde ama özellikle yok oluş isyanı biraz böyle sanki İngiltere özelinde herhalde bu geçerli. Biraz şey olmuş, biraz şemsiye örgüt haline gelmiş gibi geldi bana açıkçası. Bir de COP26 evet. koalisyonu da çok başarılı bir şey sergilemiş gibi gözüküyor. Organizasyon falan her tarafta. O alternatif eylemi yapanları diyorsun, değil mi? Evet, düzenli. Baya evet. başarılı. Ben bir... onları, onları mesela ayrı bir pankart olarak görmedim yürüyüşte. Belki de varmıştır ko 26 Koalisyonu ama onun içindeki gruplar belki ayrı ayrı yürümüş olabilir. Evet bilmiyorum. yani hiç şey onları ayırmıyorlar. <gülüyor> yani tüm kapsayıcı şey Tam Morgül'le de biraz konuştuk. Çok etkileyici aslında. Hem yürüyüşü hem de şey. Olduğunu... Biz beraber yürüdük zaten. Bütün şey boyunca bayağı Gerçekten heyecan vericiydi. Artık son noktaya parkın oraya kadar geldik. Yani yürüyüşün sonuçlandığı parkın oraya ve yani artık parka giremedik <gülüyor> doğrusu <gülüyor> ama e, çok beş saate yakın bir yürüyüşten sonra. Gerçekten yani şu kesinlikle çok önemli. E, içeride ne oluyor, olursa olsun yani büyük bir fiyasko da olsa büyük bir başarı da olsa e, sokaktaki sesin e, yüksek çıkması belirleyici öneme sahip e, o açıdan hani Glasgow'un e, sıfır bu açıdan bile hani tarihe geçtiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Kesinlikle yani umut sokakta mudu yani. Umut ölür, eylem başlar dedikleri gibi işte. Eksin, evet. İngilterya'nın en baştaki sloganlarından biriydi seneler önce başlayan. Tam ge gerçekleşmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada abaz ordan yapılan bu şey kampanyası iklim eylemine geçip ihanetle suçlayan siyasetçileri de dört: Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota Polonya'dan ve Miti Tan Filipinler'den. O, o da şu anda aşağı yukarı üç, bir haftaya yakın oldu işte bir milyon sekiz yüz küsur bin şeye ulaştı açık mektup. O da kayda değer yani. Kimin evet. yakın bir dilekçe. Dilekçe evet. mi denir? işte çağrı. Evet. imza kampanyası. Evet. E, şimdi biraz e, KOP'larda ne, nereye gelindi? Biraz kısaca ondan bahsedelim. KOP'ta nereye gelindi? bugün sabah itibariyle bütün çıkacak kararların taslak metinleri çıkmış durumda. Zaten dün basın toplantısında Alok Şarma sorulara pek cevap vermeyip yarını bekleyin demişti ve bugün metinlerin daha önce işte non-paper olarak çıkan metinler şimdi draft text olarak yani taslak metin olarak çıkmış durumda. Özellikle COP kararı e, ve CMA kararı yani Paris Anlaşması'nın kararı birbirine benzemekle beraber <gülüyor> önemli bazı noktalar var. Ben COP kararında gördüğüm birkaç noktayı e, söyleyeyim. Şimdi buradan çıkacak olan COP kararı tabii her COP'tan çıkan e, bu üst karar denebilecek karar önemli. E, bu bazen bir isim veriyorlar buna işte bazen sadece kop kararı olarak çıkıyor. E bu sene isim vermeyecekler galiba. E, ama burada nelerin girdiği, nelerin girmediği her zaman çok önemli oluyor. Bazı vurguların tekrarlanması önemli oluyor. Mesela bu sene beklentilerden bir tanesi kömürün karara girmesiydi. Bir diğeri bir buçuk derece vurgusunun güçlenmesiydi. E, bunlar kısmen olmuş gibi görünüyor. E, şeyin girişinde, kop kararının girişinde geçen hafta Liderler zirvesi sırasında ve sonrasındaki başkanlık etkinlikleri sırasında yani siyasi gündem içerisinde ön plana çıkartılan iki deklarasyon anılıyor. Bir tanesi orman ve toprak kullanımı deklarasyonu, diğeri de atılım gündemi. Geçen hafta konuşmuştuk bunları. Bunlara referans verilmiş ama kömür paktına, kömür anlaşmasına bir referans verilmemiş. Herhalde kömür anlaşmasının imza sayısı çok düşük kaldığı için onu buraya sokamamış İngiltere, öyle anlaşılıyor. E, bu önemli metan da yok e, ama orman ve atılım ajandası, atılım ajandası şeydi, görüyorsunuz yeni teknolojilere e, vurgu yapan e, gündem metniydi. Onlara bir şey var, e, çok fazla sivil topluma ve gençlik örgütlerine e, referans var, sürekli bunların öneminden bahsediyor birkaç noktada. Ee, ve işte doğa, bazlı, doğa temelli çözümlere, ekosistem bazlı yaklaşımlara falan çok fazla birkaç noktada e, referans veriliyor. Bu iyi mi kötü mü Bu tartışılır tabii. E, bazı açılardan yanlış çözümlere de kapı açabilir çok fazla e, bunlardan bahsetmek. Ama işte e, IPCC'nin 6. değerlendirme raporuna e, bir şey var, selamlama var. ...önemini teslim etme var ve şöyle bir cümle geçiyor, şeyin insan etkinlikleri nedeniyle küresel ısınmanın 1.1 derece civarında yükselmiş olması alarm ve kaygı uyandırıyor. Yani bir alarm sözcüğü kullanılmış burada, şeydeki red code gibi, red code dememiş ama alarm çalıyor demiş adaptasyona çok fazla vurgu var. Çünkü bu gerçekten bu seneki Kopun birazcık e, şeyiydi yani en çok vurgulanan konularından bir tanesiydi. Özellikle gelişmekte olan ülkeler adaptasyonun e, hiç sözünün edilmemesinden çok e, şeydiler, muzdariptiler ve e, adaptasyona bayağı bir e, vurgu var. Adaptasyon e, planlarından e, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kırılganlığından bahsediliyor. Şimdi tabii bütün bunların hiçbirinde dikkat ederseniz somut bir şey yok. Yani somut olarak şu yapılacak, bu yapılacak, tek yok. Ee, ama zaten bu kararlara bunların bu şekilde girmesi e, daha sonrası için belirleyici olabilir diye düşünüldüğü için önemli. Adaptasyon finansmanı ile ilgili e, bir bölüm e, konmuş. Ama burada çok ciddi bir paradan söz edilmiyor. Şimdi bence en e, önemli kısmı e, bu COP kararının ee, sıcaklık artışının bir buçuk derecede tutulmasıyla ilgili üç paragraflık vurgu var. Yani hem faiz Anlaşması'nı tekrarlıyor ama onun ötesinde bir buçuk derecenin iki derece e, yani iki derecenin tercih edilemem edilmemesi gerektiği bir buçuk derecenin <gülüyor> ne kadar önemli olduğuna dair bir vurgu var. Bir de IPCC'nin 2018'deki bir buçuk derece özel raporunda geçen 2030'a kadar yüzde 45 azaltımı kop kararına koymuşlar. Bu benim yanlış bilmiyorsam 2019'da bu girmemişti sanki ya, da belki de girmiştir ama emin olamadım, kontrol etmedim. Ee, ama bunun girmiş olması önemli. Yani bu yüzde 45 azaltım 2030'a kadar girmiş ve bu CMP kararında da buna ek olarak e, bunun tutulamadığını yani şu andaki e, emisyonlarla 2030'a 2030'da 2010 seviyesine göre yüzde 13.7 bir artış olacağı da eklenmiş. Dolayısıyla bu yetersizlik kop e, kararına giriyor. Bu önemli bir şey e, ve bundan daha da önemlisi şöyle bir e, cümle var mitigasyon bölümünde. E, Calls upon parties to accelerate the phasing out of coal and subsidies for fossil fuels. Yani e, kömürden çıkış için e, hızlandırılması ve fosil yakıt sübvansiyonlarının sonlandırılması için taraflara çağrıda bulunuyor ki e, kömürün kop kararına girmesi ve fosil yakıt e, daha sübvansiyonlarının daha sonlandırılması ya. bahsediliyor olması önemli. Tabi. Burada neyin olmadığını da görmek önemli. Burada fosil yakıt sübvansiyonları dışında bir fosil yakıtlardan çıkış lafı yok. Yani petrol ve gazdan bahsedilmiyor. Ama hani kömürden bahsedilmesi, kömürün terk edilmesinden bahsedilmesi önemli olmakla birlikte arka plan bilgilerini aktaran yerler Suudi Arabistan'ın özellikle ve Avustralya'da olabilir tabii ama özellikle Suudi Arabistan'ın bu diğer fosil yakıtların anılmasını engellediği söyleniyor. Yani Suudi Arabistan cengaver bir mücadele sürdürüyor koplarda. Yani alınabilecek her türlü anlamlı kararı engellemek için elinden geleni yapıyor. Ve petrolü kurtarmak için petrolü ve gazı kurtarmak için epey bir çaba göstermiş. Ve buraya da kömürü kurtarmak için. Evet. Ama, ama şey... Avustralya önleyememiş. Bu phase evet. out kolu sokmayı önleyememiş en azından. Fakat bu sabah biraz da hem de flash haber olarak bahsetme fırsatı bulduğumuz bir şeyi de eklememe izin verirsen, yani bu Climate Action Tracker, CAT diye kısaltılan iklim eylem izleyicisi nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Ama onun yaptığı yeni araştırma COP26, Glasgow'daki iklim görüşmelerinde ortaya çıkan büyük bir tepki, hayal kırıklığı yarattı diye iki ayrı haber vardı. Birçok haber vardı da ikisini biri Fiona Harvey'in Guardian'dan öbürü de gene Guardian'dan e bir Aslında niye yarattı bilmiyorum çünkü yeni bir şey söylemiyor Kat'in e şeyi yani Birleşmiş, Birleşmiş, Birleşmiş Millet ama Evet, evet yani 2,4 derece diyor. Daha önceki rapor 2,7 derece diyordu. Ee, yani şimdi bunların söyledikleri şeyler arasında çok büyük bir fark yok. Ee, sadece mevcut e, hedeflerle 2030 hedefleri tutulursa ama e, yani KET'in raporunda söyleneni söylüyorum. 2030 hedefleri tutturulursa ama uzun vadeli hedefler göz önüne alınmazsa 2,4 derece mevcut politikalar sürdürülürse 2.7 derece. Yani bu zaten böyleydi. 2.4 derece burada biraz yeni olabilir ama e, şimdi şöyle başka bir takım açıklamalarda özellikle Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, yaptığı açıklamalar ya da başka bir grubun e, Manchester Üniversitesi'ydi galiba. Onların yaptığı hesaplama e, bütün uzun vadeli hesap şeyleri de, hedefleri de Türkiye'nin mesela 2053'leri de dahil olmak üzere hepsinin Mükemmelen yerine getirildiği durumda 1.8 dereceye evet, indiğini onu, onu, onu söylüyordu. ama evet. onu ama onun zaten e, onun birazcık yani nasıl diyeyim uygun bir dille bilmiyorum biraz uydurma olduğunu affedersiniz yani herkes e, görüyordu çünkü e, uydurma şöyle Türkiye'nin 2053 hedefi var diyelim e, 2053 hedefine dair ne yapacağın en ufak bir şeyi yok yani. Ne yapacağına dair en ufak bir şey yok inşallah. Olur bir ara. Ama bu ketin e, zaten en ilginç, raporundaki en ilginç nokta şu. Bütün bu e, emisyonların yaklaşık %79'unu kaps kapsayan, %80'ini kapsayan ülkeler şu anda net sıfır hedefi vermiş durumda ama sadece %6'sını kapsayan ülkeler, sadece 4 ülke, Şili, Costa Rica, Avrupa Birliği ve ee, yani ülkede miyeli tabi Avrupa Birliği ve e, şey e, Birleşik Krallık sadece bunların şeyi belli e, yol haritası belli diğer hiçbir ülkenin yol haritası belli değil Evet. dolayısıyla yol haritası belli olmadan e, böyle bir e, şey hani zaten şuna da bir e, geçeyim zamanımız az kaldığı için e, bir de German Watch'un biliyorsunuz şeyi yayınlandı e, iklim Performans Endeksi bu seneki yayınlandı İklim performans endeksindeki sıralamaya da bakarsanız, ülkelerin sıralamasına da bakarsanız zaten en büyük kirleticilerin iklim performanslarının çok düşük olduğu görünüyor. Şimdi burada German Wars bunu her sene yapıyor biliyorsunuz ve bu endeksin <gülüyor> kompozit bir endeks. Bu sadece iklim politikalarına ya da hedeflerine bakmıyorlar. Aynı zamanda emisyonlarının gidişatına, yenilenebilir enerji kullanım düzeyine, enerji e, tüketim düzeyine falan bakarak e, böyle birleşik bir endeks yapıyorlar ve buraya baktığınız zaman 61 ülkeye bakılmış bu sene ve 61 ülke arasında şu anda mesela Suudi Arabistan sondan ikinci işte Kanada sondan dördüncü, Avustralya sondan e, altıncı Rusya sondan sekizinci Amerika Birleşik Devletleri sondan dokuzuncu. Korkunç yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avustralya Kanada. Düşünün. Bunların performansları ...korkunç, kırmızı nokta bölgede... ...Türkiye 42. sırada... E, ...yeri değişmemiş... ...geçen senekine göre. Türkiye'nin bu kadar... ...yukarıda yani tırnak içinde çok da... ...yukarıda değil ama hani çok diplerde... ...olmamasının nedeni de aslında... E, yeni enerji kullanım düzeyinin... fazla olması yani oradan gelen... ...puanlar biraz arttırıyor Türkiye'nin... ...şeyini bir de emisyonlarının tabii... ...diğer ülkeler kadar yüksek olmaması... ...arttırıyor. E, Çinlerde Çin'e bakıyorum... Çin de Çin çok aşağıda değil galiba göremedim ha Çin 37. sırada Türkiye'den birkaç sıra üstte dolayısıyla yani o kadar kötü ki ülkelerin performansları bu 1.8'e inanmanın bir şeyi yok yani, yani bu 1.8 şu anki hedefler 1.8'e falan götürmüyor bence 2.7'ye götürüyor 2.4 de evet. değil ee, 2. yani 2. Ama bir... şey Climate Action Tracker'ın yani söyledi bütün 9.4 de çok tatyan tutturulamayacak bir şey, pekiştiren bir şey. Bir de dün bahsettiğimiz ilginç bir şey vardı bu Washington Post'ta çok gerçekten araştırmacı gazeteciliğin ilginç bir örneğiydi. Yani Chris Mooney ve arkadaşları çok sayıda insanın yani hiçbir ülke, 196 ülkenin gerçek şeylerine bakmışlar. hedeflerine, belki davetlerine ve gerçek şeyleriyle salımlarıyla hedefler arasında bir tam bir uçurum oldu ortaya çıkmış. Bu da dünyanın en büyük yani kepaziklerinden skandalı. Ya zaten zaten asıl olay şu. Şimdi 2050'de sıfır hedefi veriyorsunuz ama 2030 hedefiniz 2050 hedefinizle de uyumlu değil. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Türkiye 2053'te diyelim e, sıfırlayacak. Eğer Türkiye yeni vereceği NDC'de 2030'da e, diyelim ki yüzde 300'de 500'de 10 bir azaltım verirse, azaltım hedefi verirse, bu 2053'te sıfıra ulaşamayacağını buna göre. Çünkü mümkün değil e, yüzde yani bizim yaptığımız çalışmaya haftaya daha detaylı konuşuruz. ben de bizim, bizim yaptığımız çalışmaya göre e, 2030'da yüzde 30'un üzerinde bir azaltım yaparsa Türkiye 2018 seviyesine göre. O zaman biraz net sıfır yoluna giriyor ama yine bile net sıfıra inemiyor. Düşünün yani. Evet. Dolayısıyla e, Türkiye şimdi eğer yüzde beş, yüzde on bir şey verirse veya ciddi bir azaltma hedefi vermezse o zaman zaten 2053 hedefi yalan demektir. Bütün diğer ülkeler için de benzer bir durum söz konusu. O yüzden de kimse bu e, 1.8'lere, 2'lere falan inanmıyor. E, bence... E, Asıl olay 2023'te belli olacak. Böyle kapatalım programı. Çünkü 2023'te biliyorsunuz Global Stock Take var. Yani seneye değil ama bir sonraki sene bütün ülkelerin gidişatı masaya yatırılacak. Kim ne yapıyor? Verilen sözlerde alınan yol ne? E, terse mi gidiliyor? Yani azaltıyorum derken arttırmış mı? Mesela bunların hepsi sunulacak e, ve nerede yapılacaksa 2023 zirvesi çok önemli bir e, sonuç verecek. O zamana kadar da baskıyı arttırmak ve e, bu eksik olan e, ulusal katkı beyanlarını güçlendirmek için ülkeleri şeye çağırmak lazım. Ve tabii e, George Monbiot'un e, son yazısındaki gibi bu e, aşırı zenginliği yok etmek lazım. Yani gerçekten evet. de... Şimdi e, yani Bir de şeyi de son olarak ekleyeyim. Beni asıl ciddi şekilde çarpıcı gördüğüm nokta bu Washington Post. Analizinde yani emisyonlarının açıklamıyorlar ki doğru yani hedefleri yanlış verdikleri gibi emisyonlarının da hepsini aldatmaktalar ve aradaki hedeflerle emisyon gerçek emisyonlar arasında ortaya çıkan en kötü senaryoda yüzde 23'ü bütün insanların emisyonlarının altında yani Çin'in emisyonlarına yakın bir açık var. Çok evet. şey. ve bunu bunu gerçekten hani sembolik gibi görünüyor Boris Johnson'ın Glasgow'dan kalkıp bilmem nereye özel jetiyle yemeğe gitmesi yemeğe gitti biliyorsunuz evet. <gülüyor> Glasgow'dayken özel jetle gitti sonra tekrar geri döndü. Ya yani bunlar sembolik gibi görünüyor ama gerçekten de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde en zengin yüzde kişi başı emisyonu 180 ton olmaya devam ettiği sürece bu işin çözülmesi mümkün değil. Yani bunu bir ille bir Hani e, kaba bir kapitalizm e, bilme, şeyi olarak görmeye de gerek yok. ya yani bu e, bu eşitsizlikler sürdüğü sürece, yani bunların kapitalizmi yeşillendirme şeyleri falan da yalan e, ön, ikisine birlikte yani hem emisyonlara hem eşitsizliklere adaletsizliklere birlikte e, şey yapmak lazım, mücadele vermek lazım bunları da. Konuşmaya devam ederiz. Devam ederiz. Ümit, çok teşekkürler, harika bir analiz. Yani şeyden bütün seslerle beraber onları radyoda daha fazla da kullanırız şimdi Selahattin ile de konuşuruz. Evet. hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık yeşil.